Kıymetli Akşam Radyo dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programında daha Profesör Doktor Etem Cebeci hocamızla beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyoruz. Gariplerin Kitabı programında malum olduğu üzere hocamız bize Allah dostlarından Muhammed Esad Erbilî Hazretlerinin hayatını ve menahkıbını, evet. tasavvufi görüşlerinden bahsediyorlar. Kıymetli hocam bir önceki programımızda Esat Efendi Hazretleri'nin zikirle alakalı görüşlerinden bahsediyordunuz. Evet. Ee, Esat Efendi Hazretleri'nin e, kadınların da zikre iştirakıyla alakalı i̇şte özellikle ayet-i kerime. De, Ey iman edenler Allah'ı çok zikredin. Ayet-i kerimesinden yola çıkarak evet. yani tüm müminlerin üzerine bu zikir emrinin e, namaz, oruç, zekat gibi farz olduğunu e, ifade ediyor. Evet. Buradan devam edebilir miyiz? Değerli evet efendim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü aleyye resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Efendim Kur'an-ı Kerim'de Allah şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ya eyühellezîne âmenû zekurullâhe zikran kesîran. Ey iman edenler, Allah'ı çokça, çokça zikrediniz. Esed Efendi Hazretleri Kudüs'e Sirru, bu ayet-i ay kerimedeki zikir emrinin namaz, zekat ve oruç gibi bütün erkek ve kadınlara umumen şamil olduğunda şüphe olmadığını, şüphesiz erkek ve kadın Müslümanlar diye başlayıp, onlarla ilgili on vasıf sayarak, Allah'ı çok çok zikreden erkekler ve kadınlar diye biten ayeti kerimesinde de bunu açıkça ifade edildiğini Dolayısıyla kadınların da erkekler gibi zikrullah ile memur olması gerektiğini istihraç eder Yani bu ayet-i kerime erkeklere hitap edilmiş gibi olsa da kadınların da aynı şekilde e, zikir çekmesi gerektiğini söyler bu bakımından kadınların kapalı olarak geride e, kendilerine ayrılan perde gerisindeki hususi yerlerde cemaatle namaza iştiraklerinin meşru olduğu gibi zikir için de seslerini işittirmeyerek iştirakleri caizdir der. Evet bu ayet-i kerimeden He, yola Sesleri ve perde gerisinde erkeklerle hiçbir teması olmayacak, ihtilat olmayacak. O şekilde ...kenardan, köşeden... ...bir şekilde zikre iştirak edebilirler... mahsuru yoktur der... Evet. Bu ...esasen... ...epi bir tartışılmış bu konu... ...yani... ...benim çevremde de bu konu... E ...biraz tartışma konusu oldu... ...Esa Derbirli Hazretlerinin... ...kanaati bu... ...yani kadınlar da mahrum kalmasın... Evet. ...ayrıca alimlerin... ...ve şeyhlerin... ...kadın erkek... Herkese dinin emirlerini öğretmeleri gerekir. Hem alimler hem de şeyhler erkeklere din öğrettiği gibi, tarikat öğrettiği gibi kadınlara da din ve tarikat öğretmeleri gerekir. Kimse bundan geri kalmamalıdır. Zira ilim öğrenmekten geri duran kimse ile o ilmi gizleyenlere ilahi tehdit vardır. İşte Esat Efendi'ye göre bu ayet-i kerime Indirdiğimiz açık ayetlerimizi ve hidayeti kitapta açık olarak beyan ettikten sonra gizleyenler yok mu? İşte onlara hem Allah lanet eder hem de lanet ediciler lanet eder. Ayet-i evet. Kerimesi bu usta delalet eder. Allah da lanet eder. E, lanet, ediciler, lanet ediciler de lanet eder. İndirilen ayetleri. Bu şekilde gizleyenler için Yani irşattan geri durmak Tabii Bakara suresi 159 Bildiğinizi anlatmamak Tebliğden geri durmak e, Sorumluluğu gerektirir Vebali gerektiriyor Tabii. Onun için biz de yani akademisyen olarak Fakültede ders verdikten sonra kalkıyoruz e, insanlara Okul dışında Bir para ve ücret talep etmeksizin evet. e, İslam'ı anlatıyoruz Tasavvufu anlatıyoruz Güzümüz yettiği kadar yani vermeye çalışıyoruz. Yani okulda para karşılığı ders veriyoruz. Dışarıda da para almadan sohbet ediyoruz. Evet. Birikimimiz var işte kaç sene 39 senelik bir akademik tasavvuf birikimimiz var. Onu vermeye gayret ediyoruz. Herkese kelimun nase ala kadri uculihim anlayacağı şekilde. Evet. Efendim. Ayrıca peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey peygamber inanan kadınlar Beyat etmek üzere sana geldikleri zaman O kadınların beyatini kabul et Ve onlar için de istiğfar et Ayet-i kerimesine göre Peygamberimiz kadınlarla beyat etmiş Ve asla onların ellerine dokunmamıştır evet. Beyat alıyor Ama ellerine dokunmuyor Dolayısıyla kadınlar da Ellerini vermemek şartıyla Perde gerisinden mürşid-i kamillere intisap etmelidirler Neticesi çıkar yani, Diyor esader Erbi Hazretleri Bunu Kur'an'dan belirlendiriyor işte, Kur e, yani. Tabi e, Mektubatta galiba Sayfa 41-43'te bunları anlatıyor Evet Esat Efendi Hazretleri Zikrin adab ve erkanıyla ilgili bahiste Camide zikir yapılması Hususunda İbni Abidi'nin fetvasını da örnek gösteriyor İbn Abidin biliyorsunuz Mevlana Halidi Bağdadî Hazretleri'nin yakın çevresinden bir Hanefi fakih Şam'da. Onun şu Durrül Muhtar, Reddü'l Muhtar şerhi vesaire 6 ciltlik Hanefi kitabı var. Büyük bir alim. 18 19. yüzyılın ilk yarısında yaşamış büyük bir alim. İbn Abidin. Hacı. İbn Abidin fetvaları da geçerli. Evet. Diyor ki o fetvaları referans ve kaynak alarak namaz kılanları ve camideki diğer insanları rahatsız etmemek şartıyla camide zikir yapmak caizdir ve en faziletli ibaretlerden biridir diyor. Kadınların da zikre iştirakları hususunda ise i̇bn Abidin söylüyor bunu. Evet. Kadınların da erkekler gibi zikrullah ile görevli olduğunu ve kapalı olarak geride kendilerine perde gerisinde ayrılmış özel yerlerde cemaatle namazlara iştiraklerinin meşru olduğu gibi zikir içinde seslerini işittirmemek kaydıyla caiz olduğunu belirtir bir tahmisinde Esat efendi zikir meclislerini şu şekilde anlatır zikir mevla ile hoştur meclis-i rindanemiz sanmanız kim hub-ü dünyadır bizim cananemiz Aşk konup rûze ezelden saki i peymanemiz. Alemi gavgaya salmış nara imeş tanemiz. Allah'ın zikri kalplerin şifasıdır. Hadis-i şeriflerinde açıklandığı şekliyle kalp tedavi edilmedikçe cennetin yüze mevküllerine ulaştırıcı kurtuluş tarikatının Kurtuluş yolunun seyir sürükünde Manevi eğitiminde Başarı olmak, başarı kazanmak Mümkün değildir Bu tahmisi biraz açabilir miyiz hocam Bunun ne, yani Tabii. Ne, ne anlatılıyor Erintler tahmin. meclisi, dervişler meclisi Hoştur Eğer zikir, Allah'ı zikredersek Allah'tan bahsedersek Bizim dervişlik e, Toplantılarımızda zikir ile Meclisimiz hoş olur Fikri Leyla ile şendir kalbi Mecnunanemiz. Mecnun işte aşık. Leyla Allah. İşte bu Mecnun olan ve körü körüne Allah'a aşık olan kalplerimiz... ...Fikri Leyla, Fikri Mevla ile hoştur. Nasıl Mecnun gibi bir kalbiniz varsa... ...bir içinizde böyle sevdiğiniz bir Leyla varsa... Neşeli ise bizim de dervişlik meclisimiz onun gibi Mevla'yı zikrederek hoş olur. Mecnun da Leyla'yı fikrederek hoş oluyordu. Biz de Mevla'yı zikrederek hoş oluyoruz. Evet. Sanmayasınız kim hubbü dünyadır bizim cananemiz. Bizim sevgilimiz dünya sevgisidir sanmayın. Biz dünya sevgisiyle bir alakamız yok aşk olup rûze ezelden saki-i peymanemiz ta ezelden ezel gününden beri böyle aşk şarabını dağıtan sakiyimiz bizim aşktır aşk bizim mürşidimizdir ve bizim e, saki-i peymanemizdir aşk şarabı aşk aşk şarabını dağıtan sakidir ve biz bütün alemi kavgaya salmışız. Nara i mestanemizle. Evet, yani mest ol, olup sakeninden geçip Allah diye nara atıyoruz. Bu, bu şekilde bütün alem bizim bağırışımızla, çağrışımızla böyle dazgalanıyor. Yani bir insan ürperiyor Allah diye bağıran, olduğu zaman bütün alemi kavgaya salmışız. Bu şekilde heyecanı boğmuşuz. İşte nara-i mestane. İnsan sarhoş olduğu zaman nara atar. İnsan sarhoş olduğu zaman akıl devreden çıkar. İnsan sarhoş olduğu zaman dışa açık hale gelir. Aşk dışa açar. Evet. Tefekkür içeri kapatır. Onun için e, nara-i mestanemiz sarhoşlukla ağzımızdan çıkan rahat gibi... ...anlaşılması zor... ...sümüklü tısavuh denilen... ...efemiz için denilen... ...ifadelerimiz... ...bizim nara-i ...bu söylediğimiz şatihatla... ...bütün herkes... ...bu böyle olmaz, yanlıştır... ...küfre girmiştir diye bizim hakkımızda... ...birbirine girer millet diyor... Evet, ...tartışır dururlar... Evet, yani, ...çünkü yani. akıl alanında değiliz... ...bir laf söyleriz, bütün alem kavgaya girişir... ...burada... ...nara-i derken... ...bunu anlatmaya çalışıyor. Mestan yani sarhoşluk... ...mestane. Evet. Yani içki içtikten sonra... ...meydana gelen mestlik... ...sarhoşluk hali. Saki-i peymanemiz... ...yukarıdaki ibare de... ...saki-i ...aşk olup... ruz ezelden ecelden. Yani peyman evet. ee, saki peymane kade. Evet. Saki-i Kadehimizi sunan aşktır. Yani biz, biz ezel bezminde mi aşık olduk diyor. Ezel ruzi yok. ruzi, ezel. ruzi ezelden beri. Tabi e, Allah'ı gördük, e, e, ezel gününden beri biz e, ruzi ezelden aşık olup sakiy peyman, peymanemiz. Bu şekilde e, yani peymane kalp aslında. Evet. Saki de onun içine böyle aşk, feyiz, Akıtan. maneviyat akıtandır. Ruz-i Ezel'den beri kim akıtıyor? Aşktır. Aşktır. evet. Yani imandır. Eğer imanınız varsa sizin de Ruz-i Ezel'den beri kalp e, şeyine e, kadehinize bir saki aşk akıtıyor. İşte Ezel'den beri durmadan aşk akıyor. Evet. Canan sevgil demek... Sanmanız kim hubbü dünyadır bizim cananemiz. Zannetmeyin dünyayı sevmek bizim sevgilimizdir. Dünya bizim sevgilimiz değil. Nefret ettiğimiz yerdir. Dünyadan sıkılıyoruz. Kurtulmak için aklı terk ediyoruz. Akılla dünya bağlıyız. Evet. Onun için kurtulmaya çalışıyoruz. Batı aleminde de öyle. Ehli tarikat değil batı alemi. Ama içki içiyor... Efendim söyleyeyim... esrar kullanıyor, uyuşturucu kullanıyor ve alabildiğini kullanıyorlar bunu. Şimdi onlar da bu dünyadan bıkmış. Yani bizde değil bu. Ama onlar hapla yapıyor. Evet. Ekstazi hapları kullanıyor. Efendim binlemle hapları kullanıyorlar. E, LSD kullanıyor, afyon kullanıyor, morfün kullanıyor. Bunlarla akıllarını gidermeye ve dünyadan alakalarını kesmeye çalışıyor. Dünyadan maddeden aslında onlar da bıkmışlar. Ama bunu e, dünyaya bağlılık kaygısından kurtulmak esasırken kendilerini zehire müptela etmeleri ve neticede ölmeleri e, gerçekten çok feci ve çok kötü bir şey. İşte ilahi aşk ile bu dünya size zaten karanlık gelecek zevk almayacaksınız. Evet. Sizin için e, bir şey kaynağı teselli kaynağı yani zikir. Meclislerinden işte aşıklar meclisi, derüşler meclisi toplantısı nasıl neşelenir? Allahü Teala'yı zikir etmek suretiyle neşelenir. Çünkü derüşler Fenerbahçe maçını anlatmaktan zevk almazlar. Peynir fiyatından, zeytin fiyatlarından, doların paritesinin ne olduğundan zevk almazlar. Efendim söyleyim giyimden kuşamdan modadan anlamazlar. Onlar Allah'a aşıklar ve konuşmaları Düşünmeleri, kalkmaları Her şeyleri hep Allah'tır Hep Allah'ı zikirdir Allah'ı zikir ile derüşlerin meclisi neşe kazanır Evet Başkalarının meclisi de Para konuşursanız neşelenir Dünyalı konuşursanız Arsıdan, maldan, bülkten Katlardan, dairelerden Ranttan Bahsederseniz onların Toplantıları neşe kazanır Bizim neşe kazanmamız da işte Kur'an okuyarak, hadis okuyarak Efendimiz'in tefsiri tefsir yaparak Peygamberin hayatını okuyarak Allah'ı zikrederek, namaz kılarak evet. Bizim de toplantılarımız Bu şekilde neşe kazanır Yani mücnun kalbimizde Fikri Leyla ile Şendir Aynı şekilde Leyla aşkı temsil ediyor Aşka düşme fikriyle Aşık olma düşüncesiyle Maşuk düşüncesiyle ...kalbi e, mecnunamemiz... ...yani mecnun olan kalbimiz... ...neşe kazanır. Şenleniyor yani. diyor. Mecnun kelimesi... ...cenne karanlıkta kal demektir. Leyla kelimesi de... ...gecenin en karanlık vaktini... ...Leyla adı verirler. Mecnun kelimesi de karanlığı ifade ediyor. E, Leyla kelimesi de... ...karanlığı ifade ediyor... İki karanlık... ...birbiriyle birleştiği zaman... ...eksi birin, eksi ile çarpıldığı zaman... ...artı bir verildiği gibi... ...Leyla üzerinden Mevla aşkı zuhur ediyor. Evet. ya i̇lginç, i̇lginç şeyler bunlar. Hakikaten... ...üzerinde... ...yeteri kadar vakit olsa da konuşsak... ...yani hemen aklımızda... ...peymane, mestane... ...canane, mecnunane... ...rindane... ...bunların üzerinde hep durmamız lazım rinten mecnuna geçiyor. Mecnundan canana geçiyor. Canandan peymane'ye, peymaneden mestaneye geçiyor. Mestane sarhoşluk. Ondan bir öncesi kade. Şarap kadehi. Ondan bir öncesi ama canan sevgili. Sevgili var. Ondan bir önceki ...Sevgili'den önce o sevgili aşık olan Mecnun. Ondan önce dervişlik yolu. Evet. Bak dervişlik yolu en sonunda sarhoşluğa kadar gidiyor. Bir, iki, üç, dört, beş tahmisinde e, tabii bu tahmisleri yaparken daha önce e, tahmisi dörtlü yazan zatın devamını alemi kavgaya salmış nara-i mestanemiz diye tahmisi o cümleyle tamamlamış. Evet. Hesad Efendi Hazretleri bu zikri kalplerin şifası olarak görüyor. Çünkü yani kalbin pek çok hastalıklarından bahsediliyor tasavvufta. Bu hasettir, kibirdi. Evet. Mi hocam? Ee, bu Her şeyin bir cilası vardır. Kalbin cilasının da zikrullah olduğunu e, söylüyor. Ve zikir, şükür, irtibatı diye. Yani burada e, esim mektubatında da bu zikirle şükür arasında bir irtibat kuruyor. Bu ne olabilir hocam? Yani zikir ve şükür irtibatı. Evet. Zikirle şükür arasındaki bağlantı ne olabilir? Yani? Bu şöyle... Esad Eribli Hazretleri zikir ve şükür arasında irtibatı şöyle anlatıyor şükrün birincisi saridir yani merhamete layık ümmet Muhammed'in istifadesi için yapılan şükür yani yaptığın şükür bütün ümmet Muhammed için yapıyorsun onun adına yapıyorsun evet ikincisi ise letaif-i ile yapılan yani kalp, ruh, sır, hafiye, ahva, nefi, ceset vesaire e, işte toprak, hava, su, ateş, işte bu letaifler. Bu leta ceset tabi o manada söylüyoruz. Cesetle beraber on latife ile zikir çekmek olsa gerektir. İkincisi. Yani zikri şükür olarak değerlendiriyor. Evet. Aynı zikir direkt Zik şükür manasına. O, o şekilde düşünüyor. Cenabı Allah İmalu ale Davud şükra Ve galilüm min ibadiye şükür Diyor ya evet. Ey Davut ailesi şükrü çokça yapın Şükredinler çok az Yani Çok zikir çok şükür Yani siz Allah'ı hatırlayınca Nimeti vereni Hatırlayınca hatırlamak teşekkür Anlamına geliyor Yani hava alıyoruz elimiz sağlam Gözümüz sağlam sana teşekkür ederiz Ya Rabbi anlamına geliyor Evet ...Cenab-ı Allah diyor ki... ...ey beni Adem... ...ey insanoğlu... ...beni siz zikrettikçe... ...şükrümü yerine getirmiş olursunuz... ...beni... ...unuttukça... ...hakkımı unutmuş olursunuz... ...onun için... ...Allah'ı hatırlamak demek... ...ona teşekkür etmek demek... ...sen hatırımdasın... ...bunu... ...dervişler bunu geliştirmişler aslında... Temenna diyorlar biliyorsunuz... Evet. Selamun Aleyküm diyor. Siz elinizi kalbinize koyuyorsunuz. Yani kalbimdesin. Dilimdesin. Ve aklımdasın. El... Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam. Kalbimdesin. Elini kalbe koyuyorsun. Elini dudağına götürüyorsun. O nasıl elini Maşını. alnına koyuyorsun? Hı -hı. Kalbimdesin. Dilimdesin. Aklımdasın. Kalbimle seni seviyorum. Dilimle seni anıyorum. Ve... Beynimle de seni düşünüyorum. Teşekkür ederim. Zikirle şükür arasında bağlantı bu Osmanlıların birbirlerini selamladıklarındaki temenna ifadesi. Bunu Avrupa dereverans diyorlar. Böyle hafifçe dizini kırıyor önünde saygı olarak eğiliyor. Yani ben sana eğilmek e, teslim oluyorum. Yani böyle büyüklük göstermiyorum. Acizlik gösteriyorum. Sana sevgi. Ta bunlarla geniş bir açılımla ancak anlatılabilecek. Teferruata haiz böyle bir konu Fakat Kısaca unutulmak Yani gözden Gönülden silinmek Sevilmemek manasına geliyor Daha önceki derslerimizde de biz bunu anlatmıştık evet. O zaman unutmanın Her zaman söylüyorum zikri anlatmak için unutmak Nedir onu iyi anlamamız lazım Allahü Teala unutmayı işlemiş Kur'an-ı Kerim'de Nesiye unutmak Unutmak unutulmak yani bir insana yapılacak en büyük saygısızlık ben seni unutacağım demek. Yani hayatımdan sileceğim. Artık seni iç alemimden yok edeceğim. Artık benimle bir bağlantın kalmayacak. E. Bu çok ağır bir şey. Gerçekten de yani bir insanın bir kimseyi unutmuş olması ona karşı bir saygısızlık da oluyor. Unutmada saygısızlık var. Değer vermemek de var psikologlara göre. Bunu bir 4-5 saatlik ders yapmıştık okulda doktora dersi. Zikri anlatmak için, hatırlamayı anlamak için hatırlamamak nedir acaba? Unutmak nedir? Ya unutmak nedir? Onun psikolojisi çok durduk yani. Onu konuşurunca yani günleme gelince hatırlamanın ifade ettiği mana da çok genişliyor o zaman. Her şey zıttıyla bilinir. Hatırlamayı bilebilmen için unutmayı bilmemiz lazım. Değer vermemeyi ifade ediyor. Evet. Önemsememeyi ifade ediyor. Ondan sonra... E, ...bir hakaret ifade ediyor. Başka sevgisizlik ifade ediyor. Red ifade ediyor. Şöyle böyle unutmanın... ...analizini yaparken... ...semantik analizini... bir ...11 tane kadar... ...unutmanın e, kimyasal analizini yapmıştık. E, hermenetik olarak. Anlam bilimi olarak. Kıymet vermemek yani. Ve unutmanın bu şekildeki... Analizinin tam karşıtı hatırlamak ve zikretmek oluyor. Sevmek zikretmektir. Burada sevmek şükür etmektir. İşte bakın. Evet. Aynı o bağlamda e, zikretmenin sevmeye eşit oluşu, zikretmenin e, şükre, teşekküre, adam yerine koymak, önem vermek, saymak, kabullenmek, benimsemek, aşk, sevmek. Hep böyle yakın anlamlar. Zikir ve şükür. Teşekkür. Evet. Nefis teskiyesi ve kalp tasfiyesi zikrin başlangıçtaki en önemli iki hedefidir. Zikrin başlangıçta en önemli hedefi nefsi arandırmak, daha sonra kalbi arandırmaktır. Esad-ı Hazretleri, efendim bu tezkiye ile tasfiyeyi anlatırken, kalbin tasfiyesi namazladır biliyorsunuz ve zikirlidir. Nefsin tezkiyesi de sadaka, zekat ve oruçladır. Zekat kelimesi ve tezkiye kelimesi aynı manada biliyorsunuz. Evet. Ve ikisi de arınmak. Yakimu salate ve atuz zekat. Yakimu salate kalp tasfiyesi ve atuz zekat nefis tezkiyesi. Atuz zekatı tezkiye. Nefis tezkiyesi. Evet. Kat eflehum zekaha diyor ya teskiye zekat kelimesinin manası nefsi tezkiye etmek yani sadaka zekat falan vermek suretiyle evet Esad-ı zikirdeki zikirde ve rabıtada ve diğer birçok hususta sevgiyi temel alır zikirde sevgi esas hatırlamada yani siz sevdiğinizi hatırlarsınız ve rabıtayı da sevdiğinize yaparsınız. Sevgi esastır. Zira sevgi gerçek olursa inanan müminin kalbinde zikrullah meydana gelir. Sevdiğini hatırlamak olay meydana gelir. Beynin hipokampüs bölümü sevmediklerimizi silmeye programlanmıştır. Evet. Yani bu hipokampüste sevmediğimiz şeyler resetleniyor. Siliniyor yok ediliyor. ...kötü hatıralar bu yüzden unutuluyor. İzi kaldı da unutuluyor. Ama tatlı hatıraları... ...asla unutmuyoruz. Evet. Aklımızda aynen kalıyor. Nitekim... ...bu... ...öyle adamlar vardır ki... ...ne bir ticaret... ...ne bir alışveriş... ricalül lâh tul ve evet. lâ bey-on-an zikr ...alışveriş... ...Allah'ı zikretmekten anlamını koymaz... Efendim söyleyeyim ticaret alış e, ticaret al, e, zikirden alıkoymaz. Orada ayet kırmadı. "Lâ tulhim ticaretün ve lâ bey'un." Ticaret satmaktan önce geliyor. Ticaret ayrı bir olay. Bey yani satmak. Biri ticaret, öbürü satmak. Ticaret önce geliyor. Satmak sonra geliyor. Ticaretle satmak arasında ticaretle arasında ne fark var evet ya doğrudan doğruya ticaretin içerisinde zaten sa satmak sa da var e almak da var ayrıca satmak zikrediliyor ayrıca satmak zikrediliyor yani bir insanın ruhunda en büyük değişikliği yapan tüccarlıktır mal satmaktır para kazanma ile alakalı çünkü ticarette almak da var satmak da var ticaret daha geniş ...genelde alışveriş... ...özelde de... ...dikkat edin... ...sadece satmak... ...bunlar... ...bir insanı Allah'ı zikretmekten... ...engel teşkil edemez... ...engel olamaz... ...istediğin kadar AVM'yi gez... ...hani derler... ...hadi şerifte... ...bir pazar yerine çıktığınız zaman... ...yedi defa... ...la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh... mülke ve lehül hamdü yuh'i ve yum'it... ...vehü ve hayyül la yemut... Bedi'ül Hayr ve huve şeyin kadir. Bu 7 defa okunacak. Yedi 7 defa okuduğunuz zaman sizin yapmış olduğunuz o pazardaki ticaret size Allah'tan alıkoymamıştır. Bununla ilgili hadisler var. Evet. İşte en böyle insanın kafasının dalgın olduğu yer ticaret mahalleleridir ve e, satıştır. Dolayısıyla Allah'ı çok seven bir insanın Allah'ı çok sevdiğinin alameti AVM'lerde alışveriş sarhoşluğuna kapılmaması gerekir. Evet. Mal, mülk başını döndürmemesi gerekir. E, gidip de başımızı fiyatlar, alışverişler döndürüyor. Allah'ı kaybediyoruz. Kendimizden geçiyorsak bizde Allah sevgisi yok demektir. Acaba bizler nasıl bu durumdan açısız? Evet hocam. Yine bu kelimeyi Tevhid zikrinden... Esad Efendi Hazretleri bahsediyor. Yani zikirlerin en mükemmelinin bu kelimeyi tevhid olduğunu yani la ilahe illallah olduğunu söylüyor. Ve duaların da en eftalinin bu olduğunu ifade ediyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi Mehmet Hocam. Evet hakikaten evet, yani kelime-i tevhid imanın esası özellikle. Yani la ilahe ilahi işte içimizde neyi çok seviyorsak Neyi çok seviyorsak o bizim ilahımızdır Efer ait Meni teheze ilahe hu hevahu ait kerimesi Ama işte burada Onların Yani içimizde ürettiğimiz sevgilerin Allah sevgisiyle Terbiye edilmesi söz konusu Siz Allah'ınızı Sevdiğiniz ilahlarla Çocuk sevgisiyle terbiye ederseniz Bu kelimeyi tevhid olmaz Yani Allah sevgisi olacak Peygamberimiz tarifi Hanımınızı çocuklarınızı parayı yeme içmeyi giymeyi Söyleyeceksiniz evet. Ama bunlar Allah'a sevmekten büyük olmayacak Bunun manası Büyük sevgi küçük sevgiyi terbiye eder Nasıl terbiye eder Sen oğlun Senden şeriat dışı İslam dışı bir şey istiyor İlla Allah'ın varsa senin Evladım seni seviyorum Sen benim bir ilahımsın Yani Ben seni sevmek Durumundayım ama Allah'ın emrettiğine uymayan bir şey varsa Ona uymak zorunda değilim evet. ha Demek ki Allah Neyi terbiye ediyor ilahı terbiye ediyor Çocuk sevmek de bir ilahtır İçimizde ürettiğimiz ilahlar çok Ama illallahı ispat olarak Maneviyat dünyamızda kalp dünyamızda Allah'ı imanı Geliştirebilirsek O mal sevgisi çocuğu sevgisi Para sevgisi gibi Ürettiğimiz bol bol ilahlar var İçimizde onlara Hepsine galip gelmesi gerekir Yani Allah'ı ilahlara harcamayacağız İlahlarımızı Allah'ın önünde kurban edeceğiz Evet Oradaki ilahlar işte benim çocuğumu seviyorum. Çocuğum benden bir şey istiyor ama İslamiyet'te yok. Evladım seni seviyorum ama Allah'ı da çok seviyorum. Kusura kalma. Sabah namazına rahmetli İsmail'i kaldırırız. E tabi kaldırırken içimizden duygu geçiyor şimdi. Ya çocuk ilkokula gidiyor diyorum kendi kendime. Acaba uykusuz kaldırsa bir problem olur mu okulda? Daha çocuk farza değil. Ama Peygamberimiz... Yedi yaşında çocuklarınıza namazla emredin diye de bir hadis-i şerif söylemiş. Öyle bir hadis de var. Nuru evladukun bisselatü de sebe'in. Bunu da düşünüyorum ben. E bir yandan da Allah var. Yani o da kaldır diyor. Nefsim kaldırma diyor. Çocuğumu çok seviyor. Evet. Ama ruhum da Allah'la bağlantı halinde. Ruhum da Allah'ı çok seviyor. İçinde bir çatışma oluyor benim. Rahmetli İsmail yedi yaşındaydı o zaman. ...böyle kaldırayım mı kaldırmayayım mı... ...kendi içimde bir tecrübe yaşıyorum. Bu tecrübe yaşarken... ...şunu fark ettim... ...yani... ...ben İsmail'i... ...sabah namazına yedi yaşında kaldırmazsam... ...Allah'ı daraltacağım. Kaldıramazsam. Evet. Kaldırırsam Allah'ı sevindireceğim. Bir görüntüdür bu. Şimdi nefis penceresinden bakıyorum... İsmail oğlum hadi yat bakayım sen. Daha şu duksun. Daha farz değil. Hadi istirahat et. Nefis sevinecek. Kaldırırsam nefis üzülecek. O da ayrı bir görüntü. Hangi görüntü daha yakışıklı? Hangi resim daha güzel? Tabii kaldırmak. Birincisi. Tabii. Kaldırmak daha güzel. Bir kaldırmak resmi daha güzel. Evet. Yatırmak ve uykusuna izin vermek pek güzel bir resim gözükmüyor. Çünkü ikincisinde nefis memnun oluyor. Şimdi benim bu programımı dinleyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz beni dinliyorlar. Yedi yaşındaki çocuklarınızı, torunlarınızı kaldırmaya kıyıyor musunuz, kıymıyor musunuz? Çoğunlukla kıymıyoruz. Kıyamıyoruz. Nefis memnun oluyor. Allah da üzülüyor. O zaman o çocuk bizim işimizde Allah'tan daha büyük olmuş oluyor. Buna gizli şirk diyor Emimi Gazali Hazretleri. Bundan nasıl kurtulacağız acaba? Ve herkes de var bu. Bu yanılsama herkes de var. Evet. Yani Allah'a harcıyoruz biz burada Nefsimizin istediği uyusun Allah'ın istediği uyumasın Sen uyusunu tercih ediyorsun Nefsine uyuyorsun Kim harcıyorsun Allah'ı harcıyorsun Allah üzülmez darılmaz mı bana Yarın bir gün seni ahirette Allah harcamaz mı Sen onu burada harcarsan Harcayanı harcayacak evet. Lütfen harcama yani Promi dinleyen arkadaşlara Açık bir soru bu Buyurun Hadi ...hepimiz sınıfta kalıyoruz ya. Yani. Öyle maalesef. Ya yani insanların, Müslümanların konuşuyorum. Namaz kılan Müslümanların %90'ı %95'inin vaziyeti bu anlattığım şekil üzere. Allah'ı yani harcıyoruz. Ya harcıyoruz arkadaşlarımız. Buyurun işte bu başka, daha başka harcadığımız yerler nereleri? Ben aklıma bu geldi. Bunu söyledim şimdilik. Acaba daha başka nerelere de harcıyoruz? Yalan yere yemin etmek. Dedikodu yapmak Evet Bir Başkasının dedikodusunu yapıyorsun Allah harcıyorsun Nerede kaldı tevhid Bu olmaz Esad Erbil Hazretleri Son derece doğru söylüyor Yani söylediği şey iman esasını kerime tevhid teşkil eder Zikirlerin en mükemmeli Ve hamd ve duaların En eftelidir Allah'ın nimetlerini artırmaya La ilahe illallah vesiledir ya. Ey iman edenler Allah'ı çok çok zikredin Ayetinin Önce peygamberimizi sonra bütün inananlara Zikre emrettiğini Tarikatların temelinde Zikri ilahiye dayandığını Hazreti peygamberin ve ashabının böyle yaptığını Dolayısıyla Ya Muhammed söyle Eğer siz Allah'ı seviyorsanız Bana uyun evet. Bana uyarsanız size Allah'ı sever. Uymazsanız sevmez Ne demek peygamberin yaptıklarını yapacaksın onun gittiği yoldan gidecek onu izleyeceksin peygamber Allah'ı sevme yolunda birinci referanstır evet. Kur'an-ı Kerim'de 23 yerde Allah'a Allah peygambere itiba edin 28 yerde de itaat edin diye toplam 51 yerde peygamberimizi izlememiz emrediliyor Kur'an-ı Kerim'de çok önemli bir husus bu peygambersiz olmaz Mekke yol gidiyor ama pasaport yeşil kubbeden çıkıyor bu kolay evet. bir iş değil evet ya. işte bu ayet gereği Resulullah'a uyarak zikir ilahiye devam etmek gerektiğini Esad Erbil Hazretleri bir hüküm olarak ortaya koyar bunun neticesinde ulaşılacak son nokta şudur Allah'ı zikretmekten dolayı benim gözlerim uyur fakat kalbim uyumaz. Tenam-ı aynaya velakin la yenam-ı kalbi. Burada. Evet hocam. İşte böyle söylüyor. Diyor ki e, mübarek peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben yani hep zikirle meşgul göz uyur. Biyolojik uyku var. Ama ruh dünya, düşünce dünya, diridir, uymaz. Hep Allah zikrimde. Uyursa ona gaflet denilir. Biz hepimiz yani düşüncemizle de uyuyoruz ve gaflet içerisindeyiz. Hafazanallahu Allahu zalik. Allah muhafaza buyursun. Evet. Muhterem hocam, yine Hasip olduğundan bu Kastamonulu Hasip Filancıoğlu'ndan olduğundan daha önceki programlarımızda da bahsetmiştiniz. Yine onun bazı hatıraları var. Bu Bediüzzaman Hazretleri'nin dergiha gelmesi ve Bediüzzaman Hazretleri'ne hizmetiyle alakalı. Bu Hazif bu Kelami Dergahı'ndaki bir hatırası var. Öncelikle bundan bahsedebilir misiniz? Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ee, Hâsip Ylancioğlu'yla biz 2000 senesinden önce yani 15-16 sene önce e, Kastamonu'da buluşmuştuk. Ta Esad erbiliev Hazretleri'nde dergâhta hizmet etmiş mübarek bizzat. 100 yaşına yakındı. Bastonsuzdur. Tepeden tırnağa nur bir insandır. Hesat Efendi'nin mührü kendisindeymiş değil mi evet, hocam? Mühürü, Daha evet. önce mührü öyle, ]ken, kendisinde öyle ba ba bahsetmiştiniz. Evet. Efendim 1925 civarında Kelami dergahına zaman 10 günde, 15 günde veya en geç ayda bir mutlaka gelirdi diyor. Bak 1925 senesi, evet. Mayıs ayını konuşuyor. zaman Hazretleri 10 günde, 15 günde ayda bir mutlaka gelirdi Esad Erbil'i Hazretlerinin bediye zaman Esad Hazretlerinin kadiri müntesibi dervişiydi. Yani Esad Erbil'iye bediye zaman Hazretleri intisaplıydı ve kadiri yönüyle evet. intisaplıydı. Zaten Risale-i Nurlarda tamamen kadiri ruhaniyeti var. Şöyle Nakşi ruhaniyeti Ve Kadir ruhaniyeti Kısali-i Nurları Okuduğunuz zaman efendim, Okuduğunuz zaman Okunma esnasında çok müthiş bir feyiz iner Evet Ve iner yani feyiz iner Etkiler bitti O feyiz var Ama bittiği zaman tamam bitmiştir Sohbet biter Lemaları okuruz Sözleri okuruz Asarı bedeliyeyi okuruz ...dinleriz, bir feyiz meydana gelir... ...ama okuma süresi içerisinde. Okuma bitince feyiz biter. Nakşi sohbetinde ise... ...sohbet biter, feyiz ta öbür haftaya kadar devam eder. Arasında bu fark var. Evet. Birisinde celali bir yayılma... ...öbüründe cemali bir yayılma var. Bu yüzden Bediüzzaman Hazretleri'nin... E, ...Risaliye Nurlarında kadiri Celali bir neşe vardır. Onun için genellikle Risale-i Nur talebelerinde ben de 7 sene devam etmiştim 1967 68 76 yıllarında hep celalidir yani. Münakaşalarda daima galip gelirler. Hiç mağlup olmazlar. Evet. Galip de olsalar galiptirler, mağlup da olsa gal galiptirler. Yani ne manaya geldiğini anlıyorsunuz. Ve celal oradan kaynaklanıyor. O da bir meşreptir. Hı. Ve bir zaman tabii epik konuşuruzuk bir yön bu da. Şimdi dokun geçle yetiniyorum ve iktifa ediyorum ben. Evet. Ben tabii 67 senelerindeki e, kendi tecrübeme dayanarak konuşuyorum. O zaman risaliün talebelesiydim. devam ediyordum. O neşeyi tattık elhamdülillah. Mübarek bir zat. Eserler mübarek bir eser. Evet. Söyleyecek de bir şey yok. Bana göre bir müceddittir. Ben o kanaatteyim. Allah rahmet eylesin. Yani maneviyatı ilk defa o risale nurla la ben tanıdım. Ta 76'da tarikatı Aliye'yi intisab edene kadar o kitapları okuduk. istifade ettik. İstifade edilecek kitaplar. Fakat bir tarikata göre Proparatri Skull hazırlık okulu hüviyetindedir. Esas mektep tarikattır. Evet. Tabii ben bunu konuşuyorum. Sekiz sene o yolda kaldım. Tadına baktım. 39 senin beri de bu yoldayım İkisini de yaşadığım için Ben yaşadığım şeyi mukayese ediyorum Afaki tebeden konuma konuşmuyorum Bu çok önemli Yani yaşadığımı anlatıyorum ben şu anda Yani Bediüzzaman Hazretleri'nin bir tarikat tecrübesi var yani Evet Ama... onun de te, Tarikat tecrübesi var Burada anlatılan o ee, es Esad-ı Erbi Hazretleri hem Nakşi Şeyhi Hem de Kadiri Şeyhi Zaten Kelami Dergahı Kadiri Dergahı Mühim olan bu Evet. Haftada bir pardon 10 günde 15 günde Ayda bir mutlaka gelirdi diyor Hasip amca böyle dedi O Esat Erbili hazretlerinden Kadirilik usulüyle Manevi terbiyesini Sülukunu tamamlamıştı Bir rivayete göre 21 günde Veya 23 günde tamamladı Sami efendi Hazretleri de 50 günde tamamladı Tabu bu ikisi de süper bir zat. Ve kısa bir zamanda tamamladı. Ben kendi seyir-i sürüdükümü on buçuk yılda tamamladım. Yani kendime göre kıyas ediyorum. Yani biz e, onların ayaklarının tozunun tozu bile olamayız. Kendi bu halimizde. Esad-ı hazretlerinin şehit edilmesinden sonra, çok sonra... ...büldüğü zaman hazretleri Kastamonu'ya gelmişti. Orada işte sürgün biliyorsunuz rahmetli. Bizim köyümüzde de bir hoca var. Gitmiş Bediüzzaman'ı ziyaret etmiş. Ona yağ götürmüş. Peynir yoğurt götürmüş. Ama Bediüzzaman Hazretleri yiyeceklere şöyle bir bakmış. Evladım biz bunu kabul edemeyiz demiş ve kabul etmemiş. Evet. Hoca efendi köye dönünce... ...Bediüzzaman diye bir ilim adamı gelmiş... ...bizim daymış. Merak ettim, gittim. İyi birisi, iyi bir alim... ...ama niyesi götürdüm... ...hediyeleri kabul etmedi. Bunun üzerine hoca derim ki... ...yarın bir daha git... ...ben bir şeyler hazırlayayım... ...götür. Evet. Dedi ki bana... ...peki ama bir şey hediye kabul etmiyor ki... ...senin hediyeni de kabul etmez dedi. Ben de ona dedim ki benim adımı söyle ve hediyeyi ver. Eğer red ederse gerisin geriye getirirsin. Getirmezse orada kalsın hediye zaten. Evet. Benim adımı söyle mı söyle. Neyse bizim hanım tereyağı hazırladı. Çörek hazırladı. Yumurta hazırladı. Peynir, yağ bir şeyler hazırladı. Onlar bir çıkın yaptık Bir sebete koyduk Hoca efendi köyün hocası aldı onları zaman hazretlerine Kudüs-ü hazretlerine götürdü Benim adımı söyleyince Dergahtan hatırlamış beni Sevinerek hediyeyi kabul etmiş evet. Hoca gelince Yahu dedi senin hediyeni kabul etti dedi evet. yani... Kelamı dergahının kuluydu Bediüzzaman Esad-ı Erbiliye'ye Bendeydi Bediüzzaman Bunu bize 2000'li yıllarda anlattı Bu olayın cereyan tarihi işte 1929 30 o yıllar Veyahut da yok 30'dan sonraki yıllar Bediüzzaman Hazretlerin hafızası da yani Demek ki tabii, tabii. Kuvvetli şey. Hafızası hatırlıyor. kuvvetli aradan 10 sene veya 15 sene geçmiş Kastamonu yıllarında Bu Hasip Efendi Ta kelamıdır yanından hatırlıyor Evet hocam bir de Yine Sami Efendi ile alakalı bir e, hatıra var. Bu Hazretleri'nin e, yaşamış olduğu pek çok hatıralar var da. Evet. İşte Sami Efendi ile alakalı bu hatıradan da bahsedebilir misiniz hocam? Tabii. Efendim Esad Erbili Hazretleri bir keresinde Kayseri'li ihvanı efendim ne olursunuz Kayseri'ye gelir misiniz? Kayseri kademinizle ayağınızla şereflensin. Çok arzu ettiler. Çok yalvardılar. Ama pirimiz yaşı 80'i bulmuştu. Yani gitme gelme kalkma hareketler zor oluyor. Şu anda benim yaşım 65. Ben de zorlanıyorum hakikaten. O 80 yaşına nasıl gitsin? Evet. Çok ileri yaşta olduğunu söylemiş. Özür dilerim gelemeyeceğim demiş. Ve haklı bir mazeret tabii. Kayseriler Esad Eribil Hazretlerine dediler ki... Öyleyse efendim uygun görürseniz size vekil olarak baş halifeniz Sami Efendi'yi gönderseniz. Böyle bir talepte bulundular. Evet. Esadeli Hazretleri olur inşallah onu yollayalım diyerek Sami Efendi hazretlerini Kayseri yollar. Sami Efendi'yi Kayseri müftüsü Hüseyin Efendi ağırlar. Mevsim kıştır. Havalar karlıdır ve soğuktur. Eskiden büyükler gece Allah'la buluşmayı sadece basit bir namaz abdestiyle geçiştir geçiştirmezlerdi. Gece tesbih çekerken gusül abdesti alırlar. Dersi öyle yaparlardı. Evet. Ağızlarına gül suyu alırlar. çukur çokur ağızlarını e, şey Gül suyuyla, e, gül kokusuyla kokulandırırlar. O gül suyunu dışarı atarlar, ağızları gül kokar ve o şekilde zikir şekerlerdi. Bizim zamanımızda 1976 senesinde bunlar vardı, biz bunları hep gördük. Evet. Her gece teheccüde ağzımıza böyle gül suyu alıyorsunuz, lokor lokur yapıyorsunuz ve tükürüyorsunuz gül suyunu, ağzınız gül kokuyor. Ondan sonra Allah diye zikre başlıyorsunuz. Bayezid-i Besnami Hazretleri'nin sünnetidir bu. Beyaz Dib Eslami Evet. Ya. eskiden gusül abdestiyle bu şekilde e, gece tesbih çekilir tehez namazı kılınırdı ve sohbetlere de gusül abdestiyle gidilirdi haftalık sohbetlere adab sohbetine gusül abdesti alınır gusül abdestiyle gidilirdi ve en yeni elbiseyle gidilirdi. Evet, Tertemiz efendim. elbiseyle. Güzel böyle gül yağlarla kokulanılırdı. Tırnaklar kesilir. Saçlar taranır. Elbiseler ütülü olur. Takkeler bembeyaz olur. O şekilde gidilirdi. Uzaktan bakıldığı zaman kâbede, Sami Efendi Hazretleri'nin müritleri belli olurdu. Eskiden böyleydi. 82 senesinde haç yapmıştım. Sami Efendi Hazretleri hayattaydı o sırada. O yıllardan hatırlıyorum. Böyle 15-20 kişi bembeyaz takkeleriyle önlerinde murakabel bir şekilde oturmuş. Hiç konuşma yok. Ya Kur'an okuyor ya murakabe yapıyor. Veya tespih çekiyor. Konuşma yok. Biliniz ki onlar Sami Efendi Hazretlerinin dervişidir. Şimdi de elhamdülillah hala o üsül devam ediyor. Ve biz buna da çok seviniyoruz. Elhamdülillah. Elhamdülillah bir kalite var yani Allah'a hamdolsun Sultanımızın hürmetine Sami Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruh Kayseri'de Mühtü Hüseyin Efendi'nin yanında kalırken gece seherden az önce teheccüd kılmak ve manevi dersini çekmek üzere yataktan kalkar tabi ev sahibine bir şey demez Yavaşça bir kova, soğuk su, çeşmeden ısıtmak imkanı yok. O buz gibi suyla gusül abdesti alır. Kurulanır, elbisesini giyer, çoraplarını giyer. Tam o sırada ev sahibi, Müftü Hüseyin Efendi kapıyı tık tık diye vurur. Sami Efendi Hazretleri de içeriden buyurun efendim der, Müftü içeri girer. Mültü kapıyı açar içeri bakar ki selamun aleyküm efendim der. Ama gördüğü manzara karşısında hayretler içerisinde kalır. Bakmış ki Sami Efendisi banyo almış elbisesini giymiş son çoraplarını giyiyor artık. Çeketini giymiş üstü başını giymiş son çoraplarını giyiyor. Evet. Efendim nedir bu diyor işte dert çekeceğiz diyor. E söyleseydiniz efendim size sıcak su hazırlasaydık hava çok soğuk hasta olursunuz. Şubat ayı, eksi on iki derece. Hasta olursunuz su soğuk, hava soğuk. Niye böyle yaptınız? Sizi bir su hazırlardık efendim. Sami Efendi Hazretleri bunun üzerine diyor ki, Hüseyin Efendi, biz bedenimizi soğuk suya alıştırdık. Her gece dersimizi gusül çekeriz, merak etmeyin gusülle ruhuna abdest verirdi. Ruh kuşu Mevla'ya serbest uçardı. Evet. Daha sonra evet. Sami Efendi Hazretleri'nin bu olayını bir tahkik yolu değerlendirmeye tabi tuttum kendim. Bunu şöyle gördüm. Yani bu soğuk sudaki hikmet... Yani ne olabilir hocam? Sünnet. Sünnet. Onu buldum ben. Evet. Onu izah edeceğim mesaj şimdi ben. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz işte gusül abdesti alacak. Gusül abdest adırken peygamberimiz böyle suyu ısıtma ondan sonra gusül abdesti alma böyle bir peygamberimizin ısıtma sünneti yok. Yok öyle bir şey. Evet. Şimdi burada esas olan şu. Efendim peygamberimizin zamanında işte Arabistan, Arabistan hep sıcak olur. Isıtmaya gerek yok. Genelde sıcak yani. He. Hatta hadis profesörü, şu anda e, başkan yardımcımız Mehmet Emin Bey'e de sordum bunu. Dedim ya peygamberimiz usul abdesti alırken yani ocağı yakardı, kazanı üzerine koyardı, ısınırdı leğeni varmış. Onu biliyoruz. Hadislerde var. İşte su kırmasıyla abdest alırdı. İşte o bir kapkacak bir şey kullanırmış var. Eliyle tane tane alır, avuç avuç dökeler, Öyle yıkarmış peygamberimiz. ...vücudunu. Evet. Yani hadislerde... ...bunlar uzun uzun anlatılıyor. Böyle bir suyu ısıtma kazanı var mıydı? Hocam dedi... ...hatırlamıyorum dedi. Ben de araştırdım. Yok. Yani kusul abdesti alması geceliğin... gerekti. Abdest alacağı kazanı ısıtıyor muydu... ...ısıtmıyor muydu? Yok. Öyle bir şey yok. böyle kader. Yani ben aradım, bulamadım. Bu programı dinleyip de... ...hocam vardı... ...öyle bir ocak yakıyordu, ısınıyordu... Leğende ...üzerine e, su döküyordu... ...gusul abdesti sallıyordu... ...öyle bir e, peygamberimizin... ...ısıtılmış suyla... ...geceleyin gusul abdesti... ...aldığına dair hadis varsa... ...söylerlerse, söyleyen olursa memnun olurum... ...yani kendimi düzeltmek istiyorum... ...ama ben bulamadım şahsen... ...hadis profesörü arkadaşlarıma... ...talebelerime sordum... ...onlar da yok hocam dediler... ...yani hatırlamıyoruz dediler... ...onlara da, da aynı şeyi... Belki vardır ama yok. Onu biliyoruz. Ama itiraz şu oluyor. Ya peygamberimizin zamanında hava sıcaktı. E tamam sıcaktı ama ben şu ana kadar Allah lütfetti e, 45 tane umre yaptım şu ana kadar. Bu ayın işte Nisan'ın 18'inde de umreye gideceğiz beraber. İnşallah. İnşallah gideceğiz. 46. Umrum olacak. E orada ben bir buçuk iki senede kaldım. Orada görevliydim ben Riyad'da. Ya yani oraları biliyorum ben iklim yapısını. Evet. Bir keresinde Şubat ayında Medine'de otelden camiye giderken yerdeki suyun buz tuttuğunu ben gördüm. Ne manaya geliyor bu? Soğuk oluyor yani. Yani eksi dereceyi gösteriyor. Peygamberimizin zamanında bu eksi derece olmaz mıydı? Vardı. Isıtıyor muydu? Yok ısıtmıyordu. Dikkat edin. Soğuk suyla ...ısıtılmamış suyla... ...kusul abdesti almak diye bir kavram... ...biz o kadar yabancıyız ki... ...Şopin'e o kadar alışmışız ki... ...öyle bir şeyi kabul edemiyoruz... ...ürperiyoruz... ...anlatırken bile şimdi yüreğim tıpır tıpır ediyor benim... Buz gibi suyla nasıl abdest alırım diye... ...ben de merak ediyorum... ...ama yok böyle bir sünnet... ...kazanma yok... ...çeşmeye akıyorsun ne, ne su geliyorsa onlar... ...Sami Efendi Hazretleri bunu yapıyor... Yani soğuk suyun ayrı bir faydası, tabii, faydası mı var tabii hocam? Faydası hocam? var şu faydası bunu hekim arkadaşlarla bir süre ben tartıştım. Ortaya şu çıktı. Kesinlikle namaz abdesti için aldığınız suyu ılık suyla kesinlikle almayın. Soğuk suyla namaz abdesti alın diye özel bir, uyar var. bir uyarı var. Gusül ile ilgili bu yarak ama ...gusul abdesti için bir kazan, bir ocak ısıtılacak böyle bir şey söz konusu yok. Ama namaz abdesti için soğuk su kullanın. Evet ayaklarınıza soğuk su gelecek, kollarınıza, ensenize, yüzünüze. Efendim, soğuk su vücuda temas ettiği zaman damarlar küçülüyor. Damarlar küçülünce beyne daha çok kan gidiyor. Beyne daha çok kan gidince beyinde düşünme kabiliyeti, tefekkür artıyor. Evet. Buna vazo konstrüksiyon adı veriliyor. Yok ılık suyla alırsan... ...ayağını ılık suyla alıyorsun... ...damarlar genişliyor... ...kolunu ılık suyla, sıcak suyla yıkıyorsun... ...kol damarları genişliyor... ...yüzünü efendime söylemeyi yıkıyorsan... ...yıkayınca yüzün damarları genişliyor... ...ve... ...damarlar genişleyince... ...buna vazodilatasyon adı veriliyor... Evet. ...damarlar genişleyince... ...ayak damarları da genişliyor... ...sıcak suyla abdest aldığınız zaman... ...beyne insanın fazla kan gitmiyor... ...insanın beynine... ...fazla kan gidmiyor. Hmm. Ne demek bu? Yani beyin uyuşuk oluyor anlamına geliyor. Evet. Beynin uyuşuk olması da hoş bir olay mı? Değil. Değil tabi. Beynin uyuşuk olması olayı... ...hoş bir olay değil. Evet. İşte buradan hareketle... ...ben şunu söylüyorum. Peygamberimizin her sünnetinde... ...mutlaka bir hikmet var. Hikmet var, ...imkanı yoktu... ...onun için gusül abdestindeki suyu ısıtmadı. Su ısıtma imkanı olmadığı için... E, ...abdest suları peygamberimizin soğuktu. O olayın bir başka... ...tartışılacak bir konu. Ama her halükarda... ...abdesti soğuk suyla almak. Yani vücudun sinir sistemi... ...vücudun damar sistemi... ...vücudu uyandırmak... ...gafleti gidermek... ...ılık suyla abdest alıyorsunuz... ...yataktan kalkıyorsunuz gece tevcitte. ...mayışık mayışık... ...gece teyze namaz kılıyorsunuz. Uyku hali devam ediyor. He. Ama bu gibi soğuk suyu aldığınız zaman... ...tokatlanmış gibi oluyorsunuz. Gözleriniz asker gibi, çakı gibi açılıyor. Böyle hissederek namaz kılıyorsunuz. Böyle bir peygamberimiz sünnetinin biz farkında değiliz. Sami Efendimiz çok güzel ve tatlı bir şekilde... ...bunu uygulamış. Bu uygulamayı... Anadolu'nun Sami Efendimiz'in gece teheccüd namazında... ...kalkıp da... ...bir neşyerde de böyle bir şududumu şey hatırlıyorum... ...bir de Aksaray'da olabilir... Kalkıyor yücelerim... ...vusulat testa alıyor soğuk suyla... ...ve teheccüd namazı ve tesbihini çekiyor... Evet. Ya yani ...birkaç yerde Anadolu... ...vilayetlerinde... ...çünkü ben 10 sene Sami Efendi Hazretleri'nin hayatını araştırdım... ...biliyorsunuz 10 evet. yıl... ...yani birkaç tane örneği var... ...evinde nasıl onu bilemiyoruz ama gezilerdeki duyabildiğimiz muhterem Hı. bundan 1990 senesindeki e, Sami Efendi Hazretleri'nin hayatını 25 sene önce toparladık. E, bunlardan bir kısım hayatta, bir kısmı öldü, ahirete gitti. Bize anlattıklar bunlar ve biz de bunları anlatıyoruz. Evet. Ve peygamberimizin sünneti bu. Daha başka ilginç sünnetleri var Sami Efendimiz'in. Şu anda unutulmuş, hiç bilen yok. Onları şu anda pek anlatmıyoruz. Bazılarını ...anlatırsak... ...insanlar anlamakta zorlanır... ...fitne kopar, yorum yapamaz... ...inceleyemez, tartamaz... ...mümkün mertebe birkaç defa... ...konuştuklarımı süzgeçten geçirip... ...o şekilde konuşmaya gayret ediyorum ki... ...yani... E, ...böyle ince konuları... ...konuşursanız... ...safi zihinleri ıdlal... ...ibullal dersiniz... ...datar ile ıdlal... ...yani sapıttırırsınız... Evet. ...çünkü... Anlayamayabilir insanlar, buna da yol açılmak lazım. Sami Efendi Hazretleri mübarek. İşte Kayseri'de böyle güzel bir olay yaşamış, etkilenmiş Müftü Hüseyin Efendi de ve e, daha sonra, ondan önce de e, ilginç bir olayla da Sami Efendiden ders alıyor Hüseyin Efendi. Hüseyin Efendiye derlermiş, ya hocam Sami Efendi'yi seviyor musun? Seviyorum. Evet. E, ders al. İşte efendim Hüseyin nasıl olur falan filan teri İlim adamları ilim kolay kolay kelleyi teslim etmez. Yani kolay kolay ama teslim olursa da çabuk yol alır. Evet. Çünkü sağını solunu bilir. Yine böyle bir... Bu Hüseyin efendim hasbekli olacağı Bunlardan birisi tam olarak... Ben de çıkaramıyorum kafam... Ben de yaşlanım artık. Ama Hüseyin efendi öyle hatırımda kalmış... Geceleyin rüya görüyor. Rüyada bakıyor ki... ...bir grup geliyor sancaklarıyla... ...diyorlar ki... ...şu işte birbirlerini seven... ...böyle bir insanlar topluluğu... ...başlarında... ...işte şu zat var... ...onun eteri toplanmışlar... ...namaz, ibadet, hor, zekat, İslam'a hizmet... ...vakıf, dernek, bir sürü hizmet yapmışlar... ...cennete giriyor. Kenarda oturup seyrediyor... ...tabii içinden ne geçiyor... ...herkes vurup grup geliyor giriyor... ...hayır cemaatleri hep... ...hayır cemaatleri... ...tabii siyasette uğraşmayanlar bunlar... ...siyasette uğraşanlar ben bilmiyorum... ...aklım ermiyor... ...hepsi cennete girdiğini görüyor... Evet. ...ya bunların birisine ben de katılsam diyor... ...tanıdık bireylerini arıyor... ...en sonunda kalabalık bir cemaat bakıyor ki... ...başlarında Sami Efendi... ...eline bir bayrak... Çok kalabalık bir cemaat... ...onlar da cennete giriyor... Ya ben Sami Efendi'yi nasıl tanıyorum diyor. Kalkıyor onların yanına gidip cemaate katılmak istiyor. Orada bulunan melekler... Hayır dünyadayken sen bunlarla beraber değildin diyor. Katılamasın. Engel oldular ve katılamadı. Yok katılacaktım ben tanıyordum bırakın beni bilmem ne derken uyanıyor. Bakıyor ki terisinde kalmış. Evet. Ertesi gün Sami Efendi'nin görüşecek. Efendim bir rüya gördüm diyor. O, rüyamdan sonra ders almaya karar verdim diyor. Semevin hazretleri tebessüm ederek müsaade etmediler demiyor. Evet. Bu kadar. Ya yani rüyadan haberim var diyor. Müsaade etmediler demiyor. Bize katılmayan müsaade etmediler diyor. Ondan sonra ders almış. Zor işler bunlar. Günahımız çok, eksiğimi çok. Estağfurullah. Nasıl toparlayacağız? Ahirette nasıl hesap vereceğiz? Kendimden çok korkuyorum ben. Allah yardımcımız olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hmm. Temmel kelam, hassel el meram, aleyküm selam, ila yevmil kıyam. Evet kıymetli dinleyenler hocamıza tekrardan teşekkür ediyoruz. Bu güzel hatırayla programımızı sonlandırmış oluyoruz. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.